Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Neal'im. El-Bakara Suresi 235-262. ila Ayetler 235. Ayet Böyle iddetini bekleyen kadınlara nikahla evlenmek istediğinizi üstü kapalı ifade etmenizde veya bu isteği gönüllerinizde saklamanızda size bir beyis yoktur. Çünkü Allah onlara sözünü edeceğiniz şeyi bilir. Bu usul Allah'ın belirlediği bir edep ve terbiyedir. İddetini bekleyen ve kendisiyle evlenmek istenilen kadına sen çok iyi, saliha bir hanımsın. Senin gibisi az bulunur. Seni beğeniyorum gibi taciz etmeksizin bir iki üstü kapalı söz söylenilebilir. Açıkça evlenme teklifi yapılmaz. Bu noktadan hareketle gerek flört olayı, gerek şartlı ve bir müddet için nikahlanma da gayri meşrudur. Fakat onlara meşru bir söz söylemeniz dışında sakın bir gizlice buluşmak için sözleşmeyin, randevulaşmayın. Ve farz olan bekleme müddeti sona erinceye kadar nikah aktetmeye kalkışmayın. İçinizde olanı Allah'ın bildiğini bilin. Ondan korkun, bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve halimdir kulların günahı sebebiyle rızkını kesmez ve cezada mühlet verir. Gizlice buluşmalar ve batıl yani modern tabiriyle flört hayatı asla İslami değildir, haramdır. Bu da sağlıklı akılla değil, hissi, duygusal dürtülerle yaşayanların halidir. 236. Ayet Henüz kendileriyle cinsi temasta veya halvet-i sahihada bulunmadığınız, veya kendilerine bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız, size bir günah yoktur. Onları, zengin olan kudretince, fakir de kendi halince örfe uygun bir takım faydalı hediyelerle faydalandırsın. Bu, iyilik edenlerin şanına yaraşır bir borçtur. 237. Ayet Eğer kadınlarla bir mehir belirlemiş olduğunuz halde, kendileriyle temasta bulunmadan, Onları boşarsanız bu takdirde tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak eşler veya nikah aktı elinde bulunan velilerin gözü tok davranarak bağışlaması hariçtir. Bu durumda kadın mehrinden vazgeçebilir veya erkek mehrin tamamını kadında bırakabilir. Ama mehrin hepsini bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızda iyilik ve ihsanı birbirinize iyi davranmayı unutmayın. Allah şüphesiz yaptıklarınızı görür. Halvet-i sahihada buna dahildir. Yani cinsel ilişkiye herhangi bir engel olmaksızın, müsait zemin ve yeterli zaman içinde, gizli veya kapalı bir yerde, bir kadınla baş başa kalmak da, mehir ödeme bağlamında, cinsi temas hükmünde sayılmıştır. Mehrin tamamı kadınındır. Ancak gerek zifaf, gerek halvet-i sahihada, hastalık ve benzeri ciddi bir engelden dolayı temasta bulunmamışsa, o zaman kadın, mehrin yarısını alır. 238. Ayet Namazlara ve bunlar arasında orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek, vakit ve erkana riayet ederek, tam teslimiyetle Allah'ın huzurunda namaza durun. Esselatül Vusta Hafizu fiilinin özellikle diğer mef'ulüdür. Vusta kelimesi, evsat kelimesinin müennesi olup, orta ve en hayırlı anlamına gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hendek gazvesinde, Orta namazdan yani ikindi namazından bizi güneş batana kadar alıkoydular. Allah onların evini ateş doldursun buyurmuştur. Ayrıca, vusta namazı ikindi namazıdır, buyurmuştur. Sahabenin ekserisi, tabiinden çoğunluğunun görüşü de budur. Bunun dışında, namazların önemi için, orta namazının sabah namazı veya beş vaktin her biri olduğu hakkında görüşler de vardır. 239. Ayet Eğer herhangi bir tehlike sebebiyle korkarsanız, namazı yaya, yahut binekte gider kılın. Güvende olduğunuz zamanda bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi Allah'ı anın ve namazlarınızı kılın. 240. Ayet Sizden geride eşlerini bırakarak vefat eden erkekler o eşlerine kendi evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl süreyle maişetlerini temine imkan sağlayacak miktarı hayattayken vasiyet etsinler. Şayet buna rağmen kendiliklerinden çıkarlarsa, artık bu durumda kendileri adına yaptıkları meşru tasarrufları dolayısıyla size bir vebal yoktur. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayetteki kadına bir yıllık bakma mecburiyeti, 234. ayette 4 ay 10 güne indirilmiştir. Mücahit'e göre evde oturmayı ve nafaka almayı tercih etmişse yine bir senedir. 241. Ayet Boşanmış kadınlar için örfe uygun, meşru şekilde bir meta, geçimini sağlayacak nafaka vardır. Bu da Allah'ın emrine uygun yaşamak isteyen ve azabından korkan kocalara bir borçtur. 242. Ayet İşte Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklar. 243. Ayet Rasulüm, ölüm korkusuyla binlercesinin yurtlarından çıkıp gittiklerini görmedin mi? Bilmiyor musun? Veba salgınından kaçan İsrail oğulları. İşte Allah onlara ölün dedi. Onlar da Sina'da ölür hale geldiler. Ve kısa bir müddet sonra ibret için onları diriltti. Sekiz gün. Şüphesiz Allah... İnsanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. 244. ayet Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah hakkıyla işiten ve bilendir. 245. ayet Hadi kim var? İsteyene Allah adına güzel bir borç, faizsiz ödünç versin de... O da verdiğini ona kat kat fazlasıyla artırsın. Allah, imtihan için rızkı kimine daraltır, kimine de genişletir. İşlerinizden ve kazandıklarınızdan hesap vermek üzere ancak ona döndürüleceksiniz. 246. Ayet Resulüm, Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş yazılır, fars kılanır da savaşmaktan geri durursanız deyince onlar şöyle demişlerdi. Yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde bizler neden Allah yolunda savaşmayalım? Ama savaş onlara yazılıp farz kılanınca... İçlerinden pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah o zalimleri çok iyi bilir. Sina Yarımadası'nda yaşayan Amalikalılar, kralları Caalutun kumandasında İsrail oğullarına saldırıp, onları yurtlarından çıkarmıştı. Onlar da peygamberlerinden kendilerine bir kumandan tayin etmesini istemişlerdi. 247. Ayet Peygamberleri onlara, Allah şüphesiz size talutu hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar da dediler ki, biz hükümdarlığa ondan daha layık iken ve ona mal, servet yönünden geniş imkan verilmemişken, o bize nasıl hükümdar olabilir? Peygamber de onlara, Allah şüphesiz onu üzerinize hükümdar seçmiş ve geniş bir ilim ve sağlam bir vücut vererek, onun gücünü arttırmıştır, dedi. Allah, mülkünü, hükümranlığı dilediğine verir. Allah, rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Yahudi ileri gelenlerine göre, iktidar, ancak servet sahiplerinin olmalıydı. Bu ayette doğru olan, iktidar sahibinin ehliyete, manevi güce sahip, ilim ve ve cesaretinin olması gerektiği vurgulanmaktadır. 248. Ayet Peygamberleri onlara şunu da söyledi. Onun hükümdarlığının gerçek alameti, size meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir ki, içinde Rabbinden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından kutsal bir bakiye kalıntı vardır. Eğer iman edenlerdenseniz, sizin için bunda kesin bir alamet, işaret ve ibret vardır. Tabut, Hz. Musa aleyhisselamın savaşlarda ordunun önünde bulundurduğu bir sandıktı. Asker bundan manen kuvvet alır, harpten kaçmazdı. 249. Ayet Talut, cihad için Kudüs'ten askerleriyle ayrılınca dedi ki, Şüphesiz Allah, sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan kana kana içerse, benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında, kim ondan tatmazsa, bendendir. Pek azı dışında, onlar, nehre varınca, ondan bol bol içtiler. Nihayet Talut'un kendisi ve beraberindeki inananlar, ırmağa geçince, İçenler geçemeyip bugün bizim zalim Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin bilen Talut'a itaat edip nehri geçenlerse nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir dediler. Hazreti Musa aleyhisselamın kavminde de benzer bir olay oldu. 250. Ayet Savaş için carut ve askerlerine karşı meydana çıktıklarında şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır ve sebat yağdır ve ayaklarımızı sabit, bizi metanetli kıl ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et zafer ihsan eyle. 251. Ayet Derken Allah'ın izniyle o kafirleri bozguna uğrattılar. Davud düşman hükümdarı olan Calut'u öldürdü. Allah da ona Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve zebur'u verdi. Ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak, ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbirleriyle önleyip salması, ortadan kaldırması olmasaydı, yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Fakat Allah, alemler üzerine büyük lütuf sahibidir. Calut, çok eskiden Sina Yarımadası'nda, Mısır Filistin arasında yaşayan bir kavim olan, Amerika kavminin zalim bir hükümdarıydı. Davut aleyhisselam Allah'ın verdiği mucize ve fırsat sayesinde yolda gelirken ilhamla alıp da burada attığı sapan taşıyla onu öldürdü. Talut'un askerleri de onları yendiler. Bunun üzerine Talut Hazreti Davut aleyhisselama kızını ve devlet mülkiyetinin de yarısını verdi. Sonra Talut'un ölmesiyle de mülkiyetin tamamına sahip olup İsrailoğullarına peygamber olan ilk hükümdar oldu. Kudüs'ü kendisine başkent yaptı. 252. Ayet Resulüm, işte bunlar anlatılan kıssalar, Allah'ın ayetleridir ki onları dosdoğru olarak okuyoruz. Elbette sen gönderilen peygamberlerdensin. 253. Ayet İşte peygamberlerin bir kısmını, Verdiğimiz özelliklerle diğerine üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle vasıtasız konuştu. Kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucize ve belgeler verdik. Ve onu ruhul Kut, Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi onları iradelerine bırakmasaydı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 Toplumun fesadına sebep olan hallerde yönetim birimlerince bazı yaptırımlar uygulanır. Aile reisleri de aile fertlerine din bilgilerini öğreterek gereğini yaptırmaya çalışır. Doğrulukla sapıklık, imanla küfür, hak ile batıl meydana çıkmıştır. Artık kim tağutu Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenleri tanımayıp da Allah'a iman ederse işte o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Arapçada tagut kelimesi sözlük anlamıyla haddi aşan herkes için kullanılır. Kur'an bu kelimeyi Allah'a isyan eden ve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 3- Eğer bir kimse Allah'ın hükümlerini beğenmeyerek onu uygulamaya mani olur ve onun kullarını kendi emirlerine ve yoluna boyun eğmeye zorlarsa, o zaman taguttur. Böylece Allah'ın emirlerini engelleyip insanları kendisinin istek ve emirlerine sevk eden tagut, nefis, şeytan, rahip liderler, kral ve benzerleri herhangi bir şahıs da olabilir ki, Yüce Allah, bu tagut belasından kaçınmayı emretmiştir. Bu nedenle, bir kimse tağgutu reddetmedikçe, gerçekten Allah'a inanmış sayılamaz. Çünkü, tagutlar kendilerini ilah yerine koyup, Allah'ın dinine bir alternatif din koyarlar, ve ona inandırmak isterler. Fakat, müminin kalbinde, hak ve batıl, asla uzlaşmaz. 257. Ayet Allah, iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları küfr, şirk, materyalizm ve her türlü batıl yaşantı ve zihniyetin karanlıklarından aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da tağut, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlerdir ki onlar da onları aydınlık, nurlu yoldan çıkarır ...karanlıklara sokar. Onlar, ateş ehli cehennemliktirler. Onlar, orada ebedi olarak kalacaklardır. Yüce Allah'ın, Resulü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği Kur'an'la aydınlanma ve aydınlık devri başlamıştır. Kral tanrıların ve insanların insanlara arzuları doğrultusunda hakimiyeti, baskı ve zulmü kalkmış, sömürü, faiz, vurgunculuk ve diğer ahlaksızlıklar bitmiş, kadınlar zevk aracı olmaktan kurtulmuş, iffetli, şahsiyet ve yetki sahibi olmuşlardır. Böylece hakça yaşama ve adalet gelmiş, gözü görenler için karanlık gitmiştir. Fakat diğer taraftan şeytanların dostu kafirler, kafirlerin dostu da tagutlar durmakta ve bir üçgen bağlantısı halinde devam etmektedir. Bunların ortak amacı, Kur'an'ı hayatın dışına çıkartmak, onunla yakın ilişkiyi kestirmek ve ona samimiyetle inananları inancıyla yaşayamaz hale getirmek ve bunun için çalışmaktır. 258. Ayet Allah kendisine hükümranlık verdi diye şımarıp azarak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan Nemrud'u görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim, kudretiyle hem dirilten hem öldürendir deyince o ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunu bir idamlığı serbest bırakmak bir suçsuzu da öldürmek de yapmıştı. İbrahim şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor. Hadi sen de batıdan getir deyince o kafir Nemrut şaşırıp kalmıştı. Allah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 Bil ki Allah dilediği her şeyde mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayeti kerimede hem Hazreti İbrahim aleyhisselamın düşüncesini hür olarak söylemesinin, hem de onun şahsında bütün insanlara meydana gelen mucize şekliyle diriltme olayının örneği verilmiştir. 261. Ayet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 El Bakara Suresi 235 ila 262. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Diknotlar Fatih Özku